Modern Sabahlar Başlıyor Yeterli Yeterli vallahi yeterli zor saat etti Mokta'yı Erken iyice acıkıyorum sevgili dinleyiciler siz derken de yiyin siz de erkenden acıkın diyoruz ee, Mokta'cim birer remola açsa bir... <gülüyor> sarıta sarılır mıyız ortaya? <gülüyor> <gülüyor> dua ile yemek yersen böyle olur işte Faiz. Sabah evet. kahvaltısını ne demişler? Neyi beddua ile yersen ye. Sabah kahvaltısını bedduasız yememişler. Doğru. Ama bilemedik. Ne bilemedik. Ne yapayım? Sabah kahvaltısını sen ne yaptınlarken? Ben direkt <gülüyor> yaptın <maç> beddua <gülüyor> alarak aldım. Sen ne yaptın? Evet dua ile beraber yedim. Neyse, e, Neyse çıkar. Herhalde saat ona kadar geçer bütün şeyler e, etkileri. Şahane bir hava var dışarıda. Şahane ne bir diyorsun hava var. Oktay? Şahane bir hava diyorsun. Valla şahane havayı e, kızıl ben bugün kutlayacağım. <gülüyor> bir kizatliğini saatliğine camamda kutlayacağım, geleceğim. E, e, bugün o neşveyle kalktım ben. Gerçekten bugün Cuma biliyorsun bir de. Cuma e, neşvesi. Cuma neşvesi. Var. Cuma neşvesi. Bir tek cuma. içimi burkan e, şey var. O da dünde kaldı. Dona samır. Dona samır. Hadi e, canım. E, Tabi. Haberin yok mu Faiz? Ay vallahi yok. Dona samarı kaybettik. Gerçekten üzüldüm yalnız ben Dona Samır'ı. Bir daha göster Dona Samır'ı bana. Dona Samır'ı gazetelerden göstermiyorum Fark. Kesin olabilir mi? Protection çalalım da bir hatırlı olmazsa. Valla var ya bende tamam aman valla var ya. Yani bir o bir içimizi Burkan tabi e, haber. E, yani dün Neden akşam saatlerine doğru vadesi e, diye biliyorum Fahir. E, o zaman ben şu anda. Araya... En kaybettik sanatçımızı ama e, e, sanatçımız diyorum dünya sanatçısıydıki. Altta elimizin, çalsın diyorsun. mı? Çalsın. Altta çalmasın. Üste çalsın ya kafamıza kafamıza çalsın. Ver. E, bir odanın. ondan sonra tekrar başlarız. Biz buradayız Fahriye. Bu Modern sabahlar Yetersiz, yetersiz bir üzüldüm değil mi sen de Fahir? Valla üzüldüm sabah sabah beni üzmeye Senin ne hakkın var Oktay? Ne hakkın var? Doğru hakkın var? Ben seni üzüldüm, tek tesellimlemiyor musun? Gerçeklerle üzüldüm seni Fahir <gülüyor> Çok teşekkür ederim Bugün e, benim için ayrıca bir... E, e, moral bozucu bir gün. Neden bugüne kadar? Hayır bugün asaplar iyi, çok kökten bozalım o zaman ya. Hayır ya bu tamamen beni ilgilendiren bir şey Bugüne kadar karısının doğum gününde Antalya'da olan adam durumuna düştüm. Evet. E, karısı Çanakkale'den döndüğü zaman evde olamayan adam durumuna düştüm. Pek çok kez. Doğru çok mu? Kes. Evet. Ablası eve geldiği zaman evde değil, bırak evi Ankara dışında olan adam durumuna düştüm. Doğru. Doğru, doğru. mu? Doğru, doğru. Doğru. Bugün de. Nokta nokta durumunda kızılca hamamda olan adam durumuna düşmek zorunda kalıyorum. Nokta senin... <gülüyor> bir oktay olarak nedir nedir yani? işim <gülüyor> ne işim var Kızılca Ne ee, işim var? Bahar şenlikleri kapsamında yarın biliyorsun 19 Mayıs. Evet. Ee, bununla ilgili bir kutlama yapıp geleceğim. Ee, 18 Mayıs'tan kutlayacağım ve geleceğim. Çünkü yarın Otü'de 19 Mayıs kutlanacak Fahir. Evet. Bilmiyorsun saat bilmiyor, 11'de bilmiyor, Otü stadyumunda mı? kutlanacak. Evet. Evet. Biliyoruz. Gençlik Biliyorum. şöleni olarak Gençlik kutlanacak. Gençlik şöleni olarak kutlanacak. Evet. Evet. Biliyoruz. Biliyoruz. O yüzden ben yarın burada e, 19 Mayıs e, törenlerinde Otü stadyumunda kuleye, olacağım için. Mıyız onu söyleyeyim, o sorayım yapabilir miyiz acaba ya biz kure? Ya en üstte G atarsak, keşke biraz prova yapsaydık. Evet ya. Beşlerden ergen çıkıp. Hay Allah neyse artık ya da şey yapalım. Şu kartlardan ben çünkü eski 19 Mayıs'cıyım diyeceğim ama yani şöyle tabii anlatayım. Tabii onu zaten tahmin ediyorduk yani de. <gülüyor> yani törenlerde e, o hani e, tribünlerde böyle değişir e, görüntüler ya. Değişir biliyor görüntüler da çok, çok iyi biliyor da anlatamıyor. <gülüyor> yani küçük karton parçaları döner döner durur. O oh, ama şimdi de korkunur. bir evet. tablo değişti. ama efendim neler oluyor neler diye heyecanla anlatılır ya. Renkli karton kaldırma sanatını ha, kal diyorsun. Karton kaldırma sanatçısıyım ben eski emekli. Yani bir bir dönemimi verdim ben buna. Gerçekten de sonunda başladım. O yaparım. Kule dönemini değilim mi diyorsun? Kuleyi de yaparım. Yani üstüme çıkacak birisini bulursam yaparım. Ya da kuleyi üstüne nasıl çıkacak... ya. Kule kule nasıl yapılıyor? Aslında bayağı kafanda büyütmeyeceksin nokta. İstedikten sonra çok rahat. Ha bu İskambil kağıtlarından kule yapmak var ya. Ya e onu da ben hiç yapamam ki faile. Hiç rahatlamadım ya. Sistem aynı sistem. Yani şöyle çat çatmak suretiyle Çatmak, mi? çatmak suretiyle. Biz ona kazaya deriz. Siz kimsiniz? <gülüyor> Biz kaz ayağını mi? niye dersiniz? Valla bilmiyorum birkaç arkadaş böyle herhalde onlar alkollü hükümet söylediler. Benim de aslında öyle yer etmiş. <gülüyor> ne dersin o zaman e, biraz konuştuğumuzda göre Bir birer Removay çasalatası <gülüyor> alır mıyız? <gülüyor> dinleyiciler birer Removay çasalatası alır mıyız? Ne <gülüyor> Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> yani büyükçe bence yapalım herkes istediği kadar alsın. Yeni evliyim hafta sonu çalışmam demiş Cem Yılmaz. Yok ya, yok ya. Nasıl ya? Tabii tabii eşi tabii izin ki. vermiyordur. Tabii ki, tabii ki eşi izin vermiyor mudur bakacağız dur. Avrupa turnesine e, taze damat kriteri 6 ülkede 17 şehri turlayan Cem Yılmaz hamile eşi ahuyautuyu yalnız bırakmamak için hafta sonlarını tamamen boşaltmış. Güzel. Cuvartes bence tam Pazar. bir vefakar bir... E, şey örneği, koca örneği. Hem koca örneği hem baba örneği. Eş. Eş, eş diyelim. Eş. İyi, vefakar mı bilmiyorum ama tamam. E i̇şte ben. hafta sonlarımız yani diyor, zaten... hanımı ayırırım diyor. Ne güzel, hanımı hamile çünkü. Doğru evet, e, mutluluklar diliyoruz. Hafta sonu çalışmıyorum diyor. Ne kadar güzel. E, ama net biz çok çalışıyorduk hafta sonları. Bugüne kadar valla var ya, of of of of. Çalış yani. çalış bitiremedik. Çok kahve uzun ömür sevgili dinleyiciler. İşte Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü'nün 400 bin'den fazla insan üzerinde yaptığı korkunç araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Günde en az 3 fincan filtre kahve içenlerin ölüm riskinin %10 azaldığı görüldü. Demek ki 30-40 bardağa kadar çıktığımızda ölümsüzlüğümüzün garantisini elde etmiş olabiliriz. Hayattaki mesajları o kadar iyi okuyoruz ki... Hayır. ...bana bu çok güven veriyor. <gülüyor> Gerçekten. Hayır, hemen Amerikan e, Ulusal Kanser Enstitüsü ...şöyle bir açıklamada bulunmuş altına... ...ifrat, zarar. Teşekkürler Hayır. lütfen. Bu küçücük yazılan bu açıklamayı... ...önümüze e, bomba gibi attığın için... Bunun Latincesi var ses mıdır? Ses bombası tabii ki. E, seni tebrik ediyorum. Cuma... <gülüyor> öyle ses bombası tabii ki diyerek... Bu cuma gününde... Içinden... ...ifratla ilgili... Bu cuma günleri San Francisco sokakları da bir ayrı güzel oluyor ya. Yarın onlar da kutlama yapacaklarmış. San Francisco sokaklı, sokaklarından. Sokaklar sokaklar diyoruz. Ee, bu garanti vermiyoruz haberlerinde verseydik keşke Fahri. Ben onun latincesini o istiyorum ya. Kahve. İfrat zarar. Vücuduma dövme ne yaptırayım diyordum ya. İşte buldum. İfrat zarar. Neden latincesini istiyorsun? İfrat zararın mı? Hı hı. Yani ifrat diyeyim de zararın i, latincesini bulursam süper olacak. Yani her şeyin evet, aşırısı o zarar. O istiyorsun. He, o şekilde. Tamam. Ama onu nereye yaptırayım onu bilemedim. Onu omuz başına. Olmaz. Sen o zaman sürekli böyle askılı giymek zorunda kalır mı? <gülüyor> o da sana bahane <gülüyor> olur işte. Hayır. Zaten ne zaman da bir askılı, askılı giyin bir askılı, askılı giyin. Yani, evet. yani sürekli askıya askılıya ve büstüyere beni yönlendiriyorsun. Olmaz. <gülüyor> Hayır ama özelimizi burada anlatmayalım. Ama lütfen ya lütfen ya. <gülüyor> ee, ve beklenen gün gelmiş çatmış. Facebook bugün Wall Street'e giriyormuş. Of oh be sonuçta aldığı şey e, baya bir yüz e, küsür milyar dolar diyorlar. 104 milyar dolar mı ne deniyor yani. Baya baya bir bayağı, şey bayağı diyorlar. Bu yani. artış bu bahsettiğin artış şirketi ek 16 milyar dolarlık bir gelir sağlayacakmış. Allah bereket versin demiş zaten Zükerberg. Ee... Akmasa damlar demiş ya sonuçta personelin maaşını öderiz hikaye demiş. 901 milyon aktif kullanıcısı var her gün. Eyvallah demiş ya. Zuckerberg'in ben öyle bir çocuk olduğunu düşünüyorum eyvallah. Zuckerberg. Zuckerberg'in fotoğrafları diye bir sergi yapılsa ne kadar güzel olur ya. Aa sevgili e, Utku Demirsoy. E, dün gece geç saatlerde bu sabaha karşı Hı -hı. E, benim fotoğrafımı bitirmiş. Nasıl ah. olmuş? Valla biraz güzel olmuş ya. Hadi ya. Hatta o kadar güzel olmuş ki ben gibi değil yani <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ben Niye bak, öyle diyorsun, Ben sadece ya. şöyle oluyorum yani e, şimdi onu artık narsistlikle falan şey yapmayın ya yani, ya da kendini beğenmiş dedi ya, Güzel bir adama bakıyormuş gibi görüp rahatsız oluyorum yani o derece söyleyeyim. Yani, ya, rahatsız olman hiç bu kadar daha önce hayatta hoşuna gitmeyen, hoşuna giden bir şey olmadığı için Valla en sonuçta. çok hoşuma giden fotoğraflarımdan biri. Yani bir de hiç bu Vallahi. şekilde yoktu. Hafif sakallı falan filan bir durumum var ya. Gerçekten onu ben bir yerlere koyayım. Facebook'un değerini bir nebze de arttırmak için oraya koyayım. Twitter'da değiştirmeye çalıştım. Onu beceremedim işte. Nasıl beceremedin Twitter ya? ağır geldi o fotoğraf. Doğru ağır geldi. Senin de öyle saatlerinde hazır olacak bu arada. Öyle mi? Sevgi dinleyicilerimize de hatırlatan Utku Demirsoy'un... E, 29 Mayıs'ta. ...kansere karşı fotoğraf sergisi. Öyle değil mi? Evet. E, Sağ olsun bizi de e, o e, sergisinde... Fotoğraflarımıza yer verecek. Fotoğraflarımıza yer verdi. Çağdaş Sanat Merkezi'nde sergilecek. Evet. 29 Mayıs'ta başlıyor. 29 Mayıs'ta başlayacak galiba ya 4 Haziran'a kadar sürecek ya 4 gün sürecek yanlış olmasın. Ondan sonra İstanbul ve İzmir'de de aynı şekilde. Olacak mı? İstanbul, a İstanbul a ve İzmir e İzmir'de sergin. de olacak. Evet, Vallahi helal olsun. Dün çatır çatır geldiler fotoğraflarımızı çektiler. Otur Genç arkadaşımız çekti hakikaten kansere karşı e... süper bir ekip. E, bir kere daha tebrik ederim. Duyuralım. Önümüzdeki haftada konuşuruz. Tabii da. tabii ee... konuşuruz. Buraya da çağırız, Burada da konuşuruz. Ee, Facebook'u verdiğimize göre, da verdiğimize göre. Tukan doktorunun şeyinde verim de şöyle ne gelmeden var. Ee, 7 milyon kopyası satılan Tukan diyetinin mucidi Fransız doktor Alafifi Pierre Tukan doktorluk mesleğinden men edildi. Zayıflayan çocuklara okulda yüksek not verilsin sözleri nedeniyle Fransız Hekimler Birliği tarafından soruşturulan Tukan doktorluk lisansını maalesef Allah'ta yaşasın bu Ne oldu ne, yani? Kaç senedir var ya bu dukan diyeti? Vardı çocuklara artık o kadar bulaşmamıştı. Yeterli demişler yani dukana. Modern Yeterli. Teşekkür ediyoruz. Yeterli bir... olur mu? Bugün disco'ya doyacağız. Daha bugün disco yapalım biraz. Hakikaten gerçekten... Bugün disco'ya doymamız lazım modern sabahlarda. Sebep. Oktay, sebep. Çünkü Donna Summer'ı bir e... şekilde e, almamız lazım Fahir e... ve e, hatırlamamız lazım daha doğrusu. Tamam. Ee, onun parçasını da hazırladık. Güzel bir Donna Summer'la e, yine veda edeceğiz. She works hard for the money ile. Evet. Ee, ondan sonra orada bir şey diyor. You are the money. Herkesin ilk başta e, çok... Zamanında ilk dinlediğinde algılayamadığı şey aslında she works hard for the money'mişti. Meğerse... Oh! Oh rahatladık. Oh, İleride olaçya anda... salatasıyla ile rahatladık sevgili <gülüyor> dinleyiciler. şu anda rahatladı. Bir de hot stuff da çalar mıyız? Hot stuff da çalarız. Hot stuff da çalalım. Öbür saate de hot stuffla başlarız. Ne olacak? Tamam. Ee... Ya ben enteresan bir haber gördüm de neyse hiç böyle asap bozmaya gerek yok ama bir değişik geldi bana yani. Ne oldu ya? Asap bozacaksak şey yapalım ya. Yok ya işte ne yine... Olmuş? Valla bir de bir de değişik gelince ben de bilmiyorum herhalde olayın detayı vardır da çok da hakikaten kimsenin asabını bozmayayım ya. Bozma bozma tamam, Bu karakterle de düne göre. Tereddür ben sana yani. bilim dünyasından bir e, şey vereyim. Çinli uzmanları bilirsin. Çinli uzmanları bilmez miyim? Hayatım Çinli uzmanlara feda olsun. Hefei kentindeki e, Bilim Teknik Bilim Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları. Aslında orası üniversite değil de akademi gibi bir şey. Ya üniversite değil, enstitü enstitü. Enstitü evet enstitü ben de enstitü. <gülüyor> diyebiliyorum. İşte oradaki araştırmacılar ee, ışınlanma rekoru kırmışlar. Ne? Ne ışınlanma? Ama ışınlansa elektron ışınlamıştır ya. Fail hiçbir elektron ışınladı mı daha önce? Bu nasıl bir ne cesaret? Elektron ışınlamıştır. Hadi ben bir saygı ediyorum. bir saygı göster ya. Kaç ta 10 Birin tane insanına. mi? Bir elin parmaklarına geçiyor mu? Onu söyle bana Dur bakayım belki de elektron değil de başka bir şey ışınlamışlar Ekmek tipi bir şey mi ışınlanır bak kuantum o... ışınlanması alanında rekor kırmışlar Tamam kaç tane söylesinler 2-2,5 i̇ki, iki kilo kadar kırmışlar Tabi fileli bu 1,5 kilo freksiz Zaten Özellikle diye kendini o şeyler kuantumlar lat diye atar kendini <gülüyor> Muandiyen diye bir adam Muandiyenin başını çektiği ekip 16 kilometre mesafeyle gerçekleştirilen geçmiş rekorunu 81 kilometreye ulaştırmış. Ya ne o, ne yaptı 81 kilometre öte yana ışınlamış. O zaman bir yanlış yapmışlar bu kadar geliştirdim ya bir rekor. Etmeye canım işte adam e, demek ki kendine güvendi iyi bir antrenman dönemi geçirdi. Deneyin adını söyle bana. Işınlamanın böylesi kadar güzel. Bence daha güzel senin koyduğun isim. Çünkü maddenin enerjiye dönüştürülerek uzay zamanda hareket ettirilmesi deneyi demişler. Falanlı filanlı bir deney ha, yani. Bu Onuki... isim olamaz ki bu konusu. Konu Evet çok, çok özsüzlerim ama bu konusu yani. Evet evet, evet evet. evet. yeni ekibi standart olarak bu deneylerin girdisini oluşturan bir ne kullanmış olabilir? Bir ee, formül? F foton? Foton çifti kullanmış olabilir. Bravo Aa, çok hoş bir foton çifti geldi. O dönemlerde zaten fotonlar en güzel kıyafetleriyle gelirler. Beraber yaşıyorlar bu fotonlar biliyorsun evet. değil mi? Evet. Biz de hak edişlerimizi aldığımıza göre kaldığımız yerden devam Aşkım edelim. Şimdi San Francisco'ya gitti belli değil. O derece bir yayın oluyor. Yapılan deneyde fotonlardan biri A, diğeri de B noktasına ışınlanmış. A noktasından B noktasına. Ben bunu üniversite sınavında sormaz mıyım? Foton... Fotonlanan A noktasındaki fotonun değişmesiyle çünkü kak, sen kalk ben oturacağım diye ha. o foton. B noktasındaki parçacıkta değişim gösteriyor. Anlatayım mı daha yoksa heyecanını kaçırmayayım mı? Vallahi halen. bence yani şu anda beni çok heyecanlandırmıyor ama 50 yıl sonra. Çünkü Kübik mübit diyor bir şey diyor devamında ya, yani. Şöyle söyleyeyim 100 yıl sonra ya da şöyle söyleyeyim ben daha net söyleyeyim. 50 yıl sonra ben böyle altıma kaçırmaya doldurmaya başladığım dönemlerde. 50 yıl diyorsun ona daha 50 yıl var mı diyorsun? Yani hayır heyecanlanmama. Valla bugün çok cesur açıklamalar yapıyorum. Heyecanlanmama. Heyecanlanmama. Tamam. Evet. O dönemde bili, beni biraz heyecanlandırabilir. Ama şu anda yani biraz bir şeyleri. Yani diyecek ki adam işte bu elmayı buradan buraya ışınlayın. Eyvallah diyeceğim o zaman. Ya neler çıktı şimdi. Öyle konuşmak istedim. Neler çıktı şimdi bizim. O zaman ben bu haberi keseceğim. Kes Oktay. Saklayacağım. Sakla Oktay. Ee, geri kalan gazeteyi de sana vereceğim faiz. Tamam ben onu saklayacağım. Alıştık siyah diye. Teşekkür ediyorum. Ee, bakayım ay gene Kennedy laneti devam ediyor. Ne ay. olmuş Kennedy'de yine şeyle ile ilgili gelişmeler mi var? Bir kişi daha eee şey suikastla ilgili dedin. Ha şey mi? Kennedy ailesinden biri mi? Bir kişi daha. Sizlere Ömür Oktay ne diyeyim yani. Hakikaten e, yapacak bir şey yok. Bu Kennedy ailesine ne lanetlenmiş ya. Yani bitmiyor, bitmiyor, benim bitmiyor. işte bir aile olduğu için evet. dünyadaki Onlar insanların başına şey gelen ailesi de bir şekilde buluşturuluyor Biz yani. kalabalık ve mutlu bir aileyiz diye ortaya çıkmışlardı o Kennedy ailesi Var zamanında. Senin, benim de olabilir. Ben sana söyleyeyim. Kennedy ailesiyle bir bağlantımız olabilir. Biraz, biraz, biraz şöyle kurcalasak. Kurcalasak olabilir. kalabalık Çünkü bildiğim aile. bu aile de biraz... Geniş de bir aile. Geniş bir aile. Rahat. Da bir aile. Rahat da bir aile. Hani birçok... 74 yaş güzelliği diye bugün ön sayfalarda... Ne e, Kimi görüyoruz? Ünlü oyuncu Jane Fonda'yı hmm. e, gazetelerde, ön sayfada herhalde... Kandan fotoğrafı mı? Kandan fotoğraflarıyla sizlerle... Herhalde bir 35-40 yıldır falan böyle fotoğrafıyla falan çıkmamıştır gazetelere tahmin ediyorum. Bu boyutta e, ya... E, Jane Fonda gazete, mı? Evet... Yani bu boyutta çıkmamıştır ya daha nerede yani çıkacak ya? Yani? 74 yaş güzelliği diye şöyle bir bakıyorsunuz da gerçekten e, 74 yaşa göre demeyelim ama e, daha çok da, pek o, çok yaşa göre pek çok yaşa göre son derece zarif ama Dünyanın, kıyafetini evet. beğendin mi? Hayır tabii ki beğenmedim. Kıyafetini beğenmedin, onda not düşmüş olalım. Dünyanın var mı vaktimiz? Ya Dona Samurla bitireceksek tamam, yok. O zaman Eğer Dona, Dona Samurla Dona, Dona bitireceksek tabii ki yok Fahir. Buyurun o zaman, o zaman, zaman Dona Samur. Radyo türdesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler ne oluyor ne bitiyor dünyamızda neler dönüyor etrafımızda bunları öğrenmek için stüdyoda buluştuk yine yanımda hemen Önç var diğer tarafta mekanının açılışında <gülüyor> Kızılcı Hamama giden adam olarak tanına Oktay Demirci merhaba bugüne kadar Oktay Demirci karısının doğum gününde Antalya'ya giden adam yine karısının doğum gününde bir şey daha var. Yani saydık hep, ya. Saydık saydık hepsini saydık. Say, saydık. saydık. O, o liste verildi yakında yayınlanacak. <gülüyor> Yüzsüzler listesinde yayınlanacağım. Ee, o kampında e, siyasi bir sonuç bekleyeceğiz mi? Yoksa annenleri alıp <gülüyor> gelecek <gülüyor> Ben aktaracağım. Size e, bilgileri aktaracağım. Anbeyan. Anbeyan aktaracağım. Saat başlar alacağım ee, saat on bir buçuk on iki. Kaç saatler ciddi soruyor. İşte o saatler öğlen. Gece. Öğlence oşuk. Öğlen olsun. mi ha? O zaman eke bizde o kızıl camandayken birer remo belce salatı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu işler <gülüyor> size efendim. Nasıl gidiyor ödenmezler orkestrasızı size. Ver şunu, ver gönder. Kızılcana değil bu herifi San Frans... San... Daha en... San Fransko'yu gönderin beni. Biraz da san... Daha uzak gönderin beni. Daha uzak bir yer var mı elimizde? Şu anda. Oh, san Franskodan oh, ata oh, binip gönderin. Oh, oh. Kombo. Bono kahkayı patlattı. Ne kahkahayı? Ne olmuş olabilir Ha ben okudum. Yok, okudum mu? Yani hakikaten bu kadar şanslı adam mı olur ya? Kim ya? Bono. Bono. Bono, Bonoları zamanında aldığı için... Ne? Facebook milyarder olur. Az önce konuştuk ya Faiz. İnternet tarihin en büyük halka arzı. Tamam, kaç para? Kaç Bugün kalmış? 104 milyar dolarlık bir. Tamam, dolar onu olarak. biliyorum. Onu. Bono ne kadarlık almış? Bono kakaayı patlatmış. Bir buçuk milyar dolar. Bir buçuk milyar doları olan rak yıldızı olur mu ya? Yani sadece Bono kız mı olur? Entel olur? Efendim de inşaatçı olur? Ha, bir dakika Faiz önemli bir şey. Sadece Bono mu diyor yoksa YouTube grup olarak mı aldı diyor? <gülüyor> onu mu soruyorsun Faiz? Yani. Bir şey soracağım bu sadece bono değeri mi? Alevation Partners. Alevation Partners'da o zaman şirketin 2000... şeyler falan da vardı. Ha, i̇yi o, o zaman bu şey tabi yani, ananıza. Sıfırız abi demişler onlardan. Ay sonuçta 200 milyon dolar. Ben hap onu değil abi. <gülüyor> 2009 abi, yılında. benim için bu ay önemli ya. Yani bu aydan sonra bitiyor tamam mı? Evet. Faire, yapma haka, ya içim bulunuyor ya. Studio komiklik yapmaya geldim, böyle bir neşemle geldim bu sabah. Bir yüksek, ya. volümlü müzik dinledim arabada, böyle hani o neşeyi olduğu gibi. Sen niye böyle emiyorsun ki? Emerim. E e Hayır sen. Bana bir, de... bir şey söyle. <gülüyor> niye, niye değil? Nasıl emiyorsun? Sen hem aynı anda iki kişi ya ortamdaki. Nasıl eme biliyorsun Mek falan? Mekanın, Bugün... Mekanın açılışında emen adam oldum. Aa, ne yapayım, yapayım? Yapacak bir şey yok. Vallahi. 90 milyon dolar e, 202 9 yılında para yatırmışlar. Kaç? 90 milyon dolar. E o da bir buçuk mu olmuş? Şöyle demişler zaten. Şimdi zaten esas diskoteka başladı demiş. Buyurun. <gülüyor> Onu çok güzel espriyi patlattı. <gülüyor> <gülüyor> 4 buçuk senedir bu anı bekliyormuş. An. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu ilk Facebook halka arzı <gülüyor> haberi çıktığında hemen evet. ortaklarını araştırdım. Ne yapabiliriz yayında falan diye. Baktım YouTube'a hemen oradan diskoteka esprimi Hemen telefon Sen ne zaman geldin girdin şeye? YouTube'una. Şey YouTube'una diyorum. Facebook'una. Facebook'una Facebook ne zaman girdim? İlk Face e ee, girişi 2005 veya 2006. Değil mi? Ben hayatımdaki bazı olayları Alin yokken Facebook vardı demek ki. Taş çatlasın 2005. Sen ne zaman girdin Fahir? 2005'ti. Hanginiz önce girdi? Ama şimdi şey olmadığına göre düğün fotoğrafların Facebook'ta olmadığına göre 2004 değil. Değil e Belki uçanmışsınız canım. Yok 2004'te zaten onlar da üniversitede belki şey bile yapıyorlardı. Yapıyorlar mıydı yapmıyorlar mıydı belli değil. Ne? Bir hak iddia edebilir miyiz diye ben ne kadar eskiden yani bizim baya bir emeğimiz var bunların yayılmasında gelişmesinde. İlk ekip çok önemliydi. Aslında dünyada 1 milyar insan örgütlense Facebook'u tamamen bitirebiliriz. Tabii. 1 milyar var. insanı örgütlemek kolay mı? Facebook'tan bir grup bursak. İddialıyorum. Facebook'u batıracak 1 milyar kişi bulabilir. Nasıl yani nasıl batıracaksın 1 İptal milyar kişi? Çıkacağız becek. Facebook'tan. Herkes Facebook hesabını kapatacak. Bize para verilmediği için. Abi onun Hayır, şey hayır şey. onu Twitter falan olmaz. Hayır. Nereden olduğunu ben sana Şimdi söyleyeyim. Adamlar, tek bir çatı organizasyon hani. olabilir orada. Ne? 1 milyar kişi organize etmek için. Altavista. Altavista nokta. <gülüyor> tamam abi. Ama hayır şöyle bir şey yapacağız. Bize şey. adam başı kaç para? Şimdi bunu 100 milyar dolar ediyor ya. Bir milyarı ya? yani adam başı neredeyse 100 dolar bizim yani Sen, o kadar kullanıcı olarak hoş olmasa bile. var. Yani bir 100 aktif kullanandan. Aktif yani kullanısı açıyor. Hiç şey yapmıyor. 30-40 tane hesabı olanlar var. Günde 30-40 like yapan adam mesela. De. Değil mi? Yani orada aktif bir şeyler yapacak falan. O alsın 500 dolar alsın. Ya ben alayım 50 dolar. Ama herkesin bir para meblağı beklemesi var. Ben mesela kullanıyorum yoğun bir şekilde kullanıyorum. Mesela benim 20 Mayıs'ta CSM'deki gösterimin duyurusunu ben Facebook'tan yaptım. Ne zaman? 20 Mayıs. Pazar günü ha. saat 20'de diyorum. May bilet dediğimi oraya Facebook'a yazıyorum yani ben nereye Tabii yazıyorum? Bağlanır mı ve Yani mesela senin e, bu 20 Mayıs'taki e, şeyine e, gösterine gitmek isteyenler de mesela Facebook'a girdiklerinde senin da sayfanda... Mesela giriyorlar ya Tabii. o şeyin evet. e, e, oradan direkt mesela bir aktivite açmış oluyorsun ve yani oradan pardon. da bağlanabiliyorlar değil var, mi yani? Direkt maaş ma mı diyorsun? Direkt maaş yani. Facebook'u Facebook'u yapan benim yani. Neredesin? Yani hepsinin yani, de çok hepsini emeği var. yarısı da benim yani. Mesela benim çok güzel bir fotoğrafım var ya Utku'nun çektiği fotoğraf. Evet. Yani onu ben nereye koyabilirim? Evde koysam 3 kişi 5 kişi konu komşu anca. Ama eğer ki ben bunu Face, Facebook'a koyarsam. Facebook'a veya Face'e koyacaksın. Veya Face'e. Ben ama genelde Facebook'a koyuyorum. Face'e bir girdim girdi beğenmedi. Ne kadar bak Facebook'ta olduğunuz için Oktay, ne kadar çok yapacağınız şey var. Bense ne yapacağım? Oktay hayır. Kızılacağım ama, ama gidip bağıracağım dağlara arkadaşlar. En <gülüyor> güzelini yapıyorsun Oktay. Oktay. Bak ama en güzeli yapıyor. Bu çocuk ne zaman Facebook'a girmekten vazgeçti? Ne zaman? Ne zaman ki Face çıktı. Hiç. Bu adam Facebook'a girmekten <gülüyor> vazgeçti. Çünkü adam <gülüyor> Nizi adam ya. Ben de de öyle dedi. Onunla bununla dedi yüz gözü olama face, face, face. face. Hayır yanlış oldu. anlatma bak bu konu şey. Hayır ben, canım Face'te bir, bir, <gülüyor> bir yüz gözlük var. Önem verdiğim bir konu fahiş. şöyle Face'te bir yüz gözlük var. yüz göz olma durumu var Facebook'a Facebook biraz daha mesafeli ve biraz daha Nizi. Sen annem Facebook'a girmedi değil mi? Bence girdi mesela. Ama neyse ki Facebook'a girdi. Ben ne zaman annemden face lafını duyarsam işte o zaman ben çıkarım arkadaşlar. Doğru. Ki gerekirse Zuckerberg mi Zuckerberg diyorlar bu arada haberlerde iştiğini abi kaç milyar dolar oldu Zuckerberg'e geçti? Veriyordur, veriyordur parasını. Zuckerberg'den Zuckerberg'e geçti. Verin parasını hakikaten Zuckerberg dedirtir kendine. Bu hafta da Zuckerberg <gülüyor> Sinirlerim bozuldu Remol Açı da nedir sıradan kendine ya Dedirtemez <gülüyor> mi Hayır Şeydi parasını verin Ben olsam vallahi bütün Kaçlarım züker belki Sevgili ya. seyirciler Birer Remol salatası alır mıyız <gülüyor> Mesela orada Mehmet Ali Bir an Gelecek böyle Ööö e diye Taklidini yapmıyorum şimdi Taklidi yapıyorum Birer Remol salatası alır Mesela Lap gelecek önüne Ali Kırca yerken ama Ali Kırca'ya bıyıklı mı bıyıksız mı şu anda? Ali Kırca bıyıklı. Şu bıyıklı. anda bıyıklı mı? Bıyıklı. Tamam o zaman. Çünkü bıyıklı yenilir. Sadece bir esprisi var Remolahçe salatasının. Hayır. E... E ama sen de soktun hayatımıza Remolahçe salatasını. Oktay ben durduk <gülüyor> yere Remolahçe <gülüyor> ama salatasını. Ama ben ne dediğim, dedim? Birer tane alır mıyız? Alırsak istiyorum. Almazsak teşekkür ediyorum. Gönderiyorum. İşte senin yaptın hep doktor falan keştaynlık. Bir şey yaratıyorsun. Ondan sonra kontrolden çıkıyor. Sonra ben ne, ne yaptım? Ben canavarı <gülüyor> yarattım. <gülüyor> ne kadar seviyor beni arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Ege. Ya bir tane ilacı artık reçetesiz vermiyorlarmış Ege. Hangi ilacı? Şu 10 e, tanesi bir arada sıkıntı yaratan. O ne ya? Ne o ya? Yani, Ekmek mi? Pes bravo. E, dedirten. En, sak, en sık kullanılan grip ilaçlarından olan. Ege'ye niye söylüyorsun? Ege mi kullanıyor? Ben eskiden o ilaçla yaşadım ya. O ilaçla çok yaşadım. Yani Ona uzun zamandır reçetesiz vermiyorlar. Evet. Yani artık Sağlık Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Kodein maddesi karaciğere zarar verebilir. Yeni mi artık bir onun bir keşke 20 yıl önce fark etsem. Hakikaten çok zararlı yani. <gülüyor> Rıçet'i siz o ilacı satanlara da ceza verilecek. Haberiniz olsun buradan eczane sahiplerine, farmakolojiyle ilgilenen herkese ve grip olan herkese sesleniyorum. Ya Almanya'da ucuz atlatılan bir kaza haberi var onu verelim mi? Aşağı Saksonya eyaleti başlayın. Aşağı Saksonya baby. <gülüyor> Hiç yukarı Saksonya'dan haber geldi mi? bir kere geldi. Kuzey Saksonya mı deniyor? Hayır. Ters mi geçiyor Kuzey Vestfalya senin dediğin. Kuzey Ren da. Kuzey Ren Vestfalya, aşağı Saksonya, yukarı Saksonya. Aşağı Saksonya, yukarı Saksonya. Eyaleti Başbakanı David McAllister ve aralarında pek çok kişinin bulunduğu kayık Alabor olmuş. Acaba Saksonyalar arasında bir var mı? Saksonyalar arasında gerilim var. Hadi ya. Evet tabii aşağı Saksonya daha iyi, yukarı Saksonya'nın ayranı daha güzel. Onun işte şehir e, fesleğenler. güzel. Fesleğen yukarı <gülüyor> Saksonya'nın Romalı Salatası. Peki. Bu, en güzel şey. Almanya Doğu Berlin Batı Berlin diye ayrıldı ya. Hı. Evet. O zaman Saksonya şey dedi. Biz de ayrılsak ya bir bir diye. Ya onlar tam ayrılma gibi de değil böyle. Bir, de, bir mi bir Özenti yani açıkçası. Keşke küçük Saksonya büyük Saksonya olsaydı bizim Esat gibi. Ama bak büyük Esat diye bir yer kaldı mı? Kalmadı maalesef. Yolunca işte duruyor hala. Başla, Demek ki Doğru. küçüklük büyüklük değil aşağılık yukarılık devam ediyor. Evet. Doğru önemli olan oymuş. Yani. Oymuş <gülüyor> Evet. Ee, sandal sallanmış. Niye biniyor sandalya başbakan? Hmm. Yani da bir, ne bir şey işte yapmak ya. şey değil mi? Muhalefete de böyle kürek çekeceğiz demiş Tamam. San, ay nasıl korkarken fotoğrafı var Nasıl korkarken fotoğrafı çok var Çok korkmuş başbakan Önündeki artık danışmanı mı Ne bu gözlüklü beyefendi kimse <gülüyor> Onun sarındı. ceketini böyle sıkmış <gülüyor> Sarılma da yok Sıkmış böyle ceketi öteki adam şey Boğularak değil ceket boğazını sıktığı Devrilmiş için ölecek. mi kayık tamamen yoksa fena mı sallanmış Devri, Devrile yazmış Düşenler olmuş Zaten neydi bu ee, Rafting mi? Think, değil mi? Ama yok göl kayık turu diyor ya. Dur bakalım o zaman. Madem merak ettiniz bakalım. Bence bu kayığın alabar olması zamanlama olarak manidar. Hem manidar hem de ideolojik mi diyorsun? Bence de ideolojik. Ee, talihsiz kaza şöyle meydana geldi. Asaj, aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı yanı sıra Eyalet Uyum Bakanı, Ekonomi Bakanı, Çevre Bakanı falan filan bindik. politikacın bindikleri kayıkta kürek çektikleri da Eyalet Uyum Bakanı ne yapıyor ya? Eyalet Uyum Bakanı Aygül Özkan bu arada. Tartışma olduğu zaman. Türk ısında. Isında. <gülüyor> ha, O zaman yabancı uyrukluları. <gülüyor> yani. Yani. Mutuel uyumunu. <gülüyor> aynen, evet. aynen. Aynen öyle. Uyum Bakanı. Benim gözümde oh, şey diye canlandı. Siz ne dersiniz? Herkes ne diyorsa ben uyarım. Ben uyarım. <gülüyor> Evet. bir oylamada eksik oy olacağı zaman uyum bakın devreye sokuluyormuş. Aa ha, şöyle olmuş olay. Tam kürek çekiyorlarmış Sakin Gölde sakin sakin giderlerken yanlarından içinde gazeteci ve fotomobilin bulunduğu bir bot hızla geçmiş. Geri zekalılar. Hmm. Bir yandan da fotoğraf çekiyorlar Başbakanı tabii. Başbakanı deviren gazeteciler mi bunlar? Başbakanı deviren gazeteci durumuna düştü adam. Yani ben yine iyiyim değil mi ya Bugün kızılacağım o gider adam da olarak Valla çok doğru bir günde gidiyorsun Oktay <gülüyor> hayır, hayır, Çok doğru göre benim durumum iyi yani Dışarıda inşaat çalışmaları başladı çocuklar İsterseniz bir reklamla ben o arkadaşlara bir gerekli şeyleri Nasıl ya bana gelmiyorsun Bana da gelmiyor Ha, ama böyle geldim. dinlersek tabii de böyle dinlersek Allah Allah sizin iyi ben çok yakınım ya o yüzden sonra ne oldu acaba onda bir senin inşaat var ya <gülüyor> evet. çünkü hemen çekit sesini ayırt ederim hemen bir Horon tepesine geldim. Bir şey soracağım. içeri almışlar mıdır bu botudaki şeyi? Adamları, Adamları mı? Adamları ve botun kaptanını. Ne yapıyorsunuz siz demişlerdir Tam onları dedikten Orası sonra. Orası demokratik ülke olduğunda. Demokratik. değil mi? Böyle gezinmez buralarda falan demişler. Türkiye'de olsa örgütten içerideydi bütün gazeteciler. <gülüyor> ama şeyin üstüne de bira dökülmüştü. Şey, Merkeğin üzerine 3 bardak bira dökülmüştü. Ama şey suikastten içeride olurlardı. Vallahi ömür boyu çıkamazlardı ben hakikaten. sana söyleyeyim. Kayık tedirimi gazetede çıktı. Kayık tedirimi niye boğmaya çalıştılar falan filan diye öyle çıkardı. Bir daha yok yani. Doğru doğru. Bir şey olmamış ama o adama da bir şey olmamıştı. Angerme Herkel'in üzerine 3 bardak bira dökerek adamı da 3 bardak yine... bira dökerek boğmaya çalışmıştı Angerme Herkel. Washington'da mı oldu bu? Böyle evet. elinde biralar var. Otobüs festi olacağını. Yoksa yoksa ya. Siz fıs fıs ha tepsiyle dök yani. Yok artık <gülüyor> tepsiyle. Şey işte canım. Sayın Başbakan iki elim dolu Bir tane daha getireceğim. Angela Merkel tam böyle dönendiği sırada Oradan pıs diye tık diye attı yukarıdaki Lap diye atar zaten kendini diye kendine. bırakmış kendini tepsi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ver elini ve mol açısı atası basmışlar <gülüyor> Aa, Saplar beyaz bozuk sevgili dinleyiciler Ben en iyisi bir tane reklama hemen yayına koyayım o Reklam zaten pıt diye döner Lap diye kendini bırakır Modern sabahlar Modern sabahlar Hör ofta... Hör filtrateber hocam. Çok güzel oldu ya. Ya evet ya sürekli bir değişiklik, şoför değişikliği, şoför değişikliği yemin ediyorum. E, herkesi... 15 dakikada bir değiştirmek lazım diyorlar zaten. Zaten Bahir. öyle, öyle. Sıhhat bu. Sıhhatli Radyo programı 15 dakikada bir e, şoför değiştirendir. teknikteki, teknik masada değişen adamdır. Adamdır demiş, doğru. Evet, günaydın tekrar bir kez daha. 9.31 yaptık saatimizi. E, bunda da hiçbir emeğimiz olmadı. Yani oturduğumuz yerde bekledik. E, zaten zaman geçiyor <gülüyor> ya. Zaman, ot zaman otomatikman geçiyor evet bu konuda her uzayda her beklenen buluşma. Oh nihayet. Kimle kim buluştu ya. Kim Eskiden en azından böyle Rusya ile Amerika bir uzayda buluşuyorlardı. Böyle e, şey yapıyorlardı. E, ne derler ona. Bir dostluk mesajları veriliyordu. Bir şeyler falan, falan. falan yapılıyordu. Ama şu anda hani yani kenetlenmeler oluyordu. Yine kenetlenme o kenetlenmeler? Yine kenetlenme Aa, olmuş. Faiz. Kim kime kenetlenmiş? Valla Rus Soyuz Füzesi e, içindeki iki Rus kozmonot ve bir Birleşik hmm. Devletli astronotla... E, ben bunu bir asıklı okuyorum şu anda. <gülüyor> hayır hayır yok. Güncel bir haber bu. Uluslararası uzay istasyonunda bir araya gelmişler ve birer ramola sıldızı yemişler. Kimle kim, de, kim de bir araya gelmiş anlamadım vallahi Yani gene... iki Rus kozmonot da bir tane astronot işte. İki Rus kozmonot, bir astronot, bir e, Taykonot... Yani bir de onların Taykonot tiplemesi vardı taykonot değil mi? Taykonot var doğru söylüyorsun. Hmm. Taykonot var. Şu anda bir Taykonot tiplemesiyle şu anda e, bir stüdyo konuğumuza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taykonotuz biz... Durumumuz çok kötü. Taykulatlar olarak isyanlardayız. Teşekkür ediyoruz. Beyefendi size, size şeyiniz yok, federasyonumuz yok falan diyeceksin. Federasyonumuz diyor. Tamam oldu. Şu anda oldu. Ee, bu tiplemesinden dolayı değerli genç yetenekli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar bir araya. Ee, kenetlenip birer remolaça salatası yediklerine göre <gülüyor> nerede kaldınız sonra? <gülüyor> Radyo 3 stüdyosunda kenetlenen üç adamdan sonra uzay istasyonunda kenetlenen 3 adamın e, isimlerini de ben burada anmak istiyorum Olek Don Androga Bir dakika bir dakika, bir dakika. Oktay, öyle olmaz ki Öyle olmaz bir daha say bakalım Bir dakika o bir dakika say Olek Bravo Olek, Olek. Adamın dibisin Olek <gülüyor> Bak adam nasıl gaza getirir devam Don Petit, Don Petit. Adamsın Don Petit Adamsın Teşekkürler teşekkürler Evet. André, copiez. Copiez! Adamın divizini copiez. Merci, Teşekkürler. Teşekkürler. çok teşekkür ederim. Şu anda stüdyomuz yetenekli arkadaş sayısında <gülüyor> çıldırmış durumda. <gülüyor> Ama herkes çok mi? başarılı yapmadım ya Oleg'in şeyini. Çok Sen var. çok başarılı yaptın. Benim coşkulu adamım <gülüyor> çok başarısızdı. Ya adam da böyle o da coşku verdi. Bu niye böyle alıngan bugün? Bugün alıngan çünkü bugün hepimizin hassas günü, hepimizin. Hayır de... ben gelmeden rebola çalarım mısınız? Da... Bu kimin Remolaccio ya <gülüyor> Birer Remolaccio saatesi hazırlayanların Hiç mi emeği yok hayır, Bir daha ki. şey yapalım ya Ve André Kupes Ya o oktay çok uzun Ya ama onu çok yapıyorum Çok iyi yapıyorum <gülüyor> Çekiler, <merci. gülüyor> Bu da Fransız <gülüyor> aksanının En güzel örneklerinden birini <gülüyor> Teşekkür ederim sağ ol. Evet şimdi evet. Ege Kayacan'dan Seçkiler adlı haber köşemize geldik. Hadi biraz da sen yap Ege. Donald Summer haberin var mı? Var haberim ya biraz da üzüldük. Biraz Üzüldük e, ya, çok üzülen üzüldüm. adam ben değilim o doğru da. Evet. E, elbette Pop'un kraliçelerinden birinin daha gitmesi. Yani Donald Summer, Michael Jackson onlar bir tane daha var şimdi nazar değmesin diye söyle, mi? Canım, söyle Söyle canım. Söyle mi? Söyle canım niye nazar değilsin bilelim. Dayanaros, dayanar, ay, dayanar. Ya onlar. Ben her an yürek tüpültüsü çekiyorum. Vallahi dayanaros'tan kötü bir haber alacağım diye ee, Pop'un kraliçeleriydi hakikaten. Gloria Gaynor falan da var ama yavaş yavaş o isimlerin hayatımızdan çıkmasına kendimizi hazırlayalım. Müzik dünyasından uzaklaştılar elbette ama en azından hayatımızdan çıkmalarına gerek yoktu. Ama maalesef işte böyle işler istediğimiz gibi olmuyor, olamıyor. Evet, bu konuşmasından dolayı Ege Kayacan'da hapşırdın mı sen? Ne yaptın? Bir Duygulanınca duygulanı hapşırır. Duygulanınca hapşırır. E, madem öyle bir duygularımızı dağıtalım. Ege Kayacan'dan seçkiler hatta haber köşemize geçiyoruz. Ege Kayacan'dan seçkiler. Bir saniye. Ben bunu şöyle hazırladığım bir şey vardı. Ege Kayacan'dan seçkiler. Evet sevgili dinleyiciler, seçkilerimi sizlerle paylaşmak için yıllardır gazetelerden kupürler kesip onları biriktiriyordum. Bugün Milli Kütüphane onlara, Milli Kütüphane'de özellikle mesela 65 yılında, 18 Kasım'da, 18 Mayıs'ta neler yaşanmıştı onlara bakıyoruz. Düşünce gücüyle kahve içme haberi. Hmm. Hmm. Yok can yaptınız mı bunu? Hayır, yapmadınız. Ka başka kahveli haberler diye bizim bir köşemiz vardı. Orada 3 bardak, 3 fincan kahve çok güzel dediler. Amerika'daki Brown Üniversitesi, Providence VA Tıp Merkezi ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinin ortaklaşa yaptığı deney, bedensel engelliler ve felçliler için umut yarattı. Bir kadın, diğeri erkek iki felç hastasının beynine mercimek büyüklüğünde neler yerleştirilmiş olabilir? Sensörler hmm, yerli. yerleştirilmiş. Ama insanlar o mercimek büyüklüğünde yanlış gazete yazan arkadaş kimse onu tekrar bir çağrım konuşalım. Çünkü e, mercimek bir aşağılama şeydir. E, özellikle şey çok kaf, küçük kaf, Kafa tasında kullanılır. Beyin anlamında kullanılır genellikle. Mercimek beyin. Evet. Sen de mercimek beyinli. Mercimek kadar beyin yok. Daha sonra o zaten lugatta. E, kadar. E, daha değişikliğe uğramıştır. Onu... Ve en sonunda... Ee, önlerindeki topları ellerine aldıklarını ve sıktıklarını hayal etmeleri istedi ve bununla beraber de birer fincan eşkili Latte'yi tamamen düşünce gücüyle içtikleri ortaya çıktı. Evet ne, ne, neler şey, dinlediler? Çok güzel seçim. verdin. Gerçekten çok bak hiçbir şey yok. Biraz alıngan ya. Hmm. Hayır. O kendi, biraz, hassas... Sen çok güzel girdin. Yani ince seçkiler falan diye çok güzel şey yaptın. Ben de biraz müsaade ederse Pol, şey. süper. Süperdi o haber, en veriş Arzu, bilmiyorum çıktı mı bitti mi köşe? Aa, seçkili, ben çünkü seçkili latte. Bütün, bütün seçkin haberlerimi Sahnene. ilk günde vermek istemiyorum. Egeci bunu senle hiç alakası yok. Ne oldu, ne dedim ama bunu ya. ben de söyleyeceğim için bir tane de kendime beş dakikadır konuşmuyorum ne dedim de San Francisco etayını çıktım vallahi seçkili latte herhalde e, sahipsiz kalacak değil burada oktay demedi kusura bakma yani burada nasıl yakaldınız onu e, ya? ya nasıl ya, Çünkü ben dedim. tam ağzımdan S diye çıkıyordu ah geldi ya o bir nasıl bir mutluluk <gülüyor> benden gelmedi diye biraz da burçlar diyoruz o zaman Tabii çünkü ki. bugün Cuma. Ee, ve Fahir Öğünç diye başlıyorum ben müsaade Aa, ederseniz Evet ile başlıyoruz Ben bir şey söyleyeyim ya. kendi hakkımda bildiğim iki yıldır affedersiniz benim hayatımı alt üst eden o halkalı şeker satürn diye geçen O çok özür dilerim ağır konuşan Satürn'e bugüne kadar halkalı şeker bir yer diyebilir miyim? Ben? Mahvetmiş benim hayatımı Haziran'da çıkıyor arkadaş 15 günde zaten etkileri azaldı ne yapacaksan yaptın zaten 2 yıldır mahvettin beni perişan ettin. Hayatımdan çıkıyor. Şimdi akrepler düşünsün. Aa, akrepler düşünsün şimdi. Bu adam çok tatlı Bir haber vereyim hemen size. Ha. Ankara lezzetleri Vedat Milor. Gelmişler. Ankara'yı dolaşıyor. Ankara'da e, meşhur kebapçısı Düveroğlu'nda yemek yiyecek olan Vedat Milor. Ardından Atatürk Orman Çiftliği'ne keçi sütünden elde edilen ürünlerin tadına bakacak. Dondurma ne zaman işte. Aa süpermiş ya. Önce Düveroğlu'na gidiyor ondan sonra da keşke... Bizim dükkana gelseniz size gelseniz zengin e. güzel bir aroma var açsa salatasını. <gülüyor> Oradan <anlamadım>. bunun biraz pancart sistemi. Ya şey, olmuş ama diri çok hoş, hoş da bir lezzet verir ya. Herhalde döveriz değil mi Vedat Milor'un? bizim? Saçmalama yani kadar kim ya? adam Aa, niye dövünce? Niye her şeyimize laf edecek? Seviyoruz, Seviyoruz ben onu, onu. Laf etsin boş ver. Sevgimle sıkarım yani öyle söyleyeyim. Ne olacak adamı? Vedat e, Bey yiyecek. lütfen bir köşede yer misiniz? İnsanlar <gülüyor> rahatsız oluyor demez mi? Ha, Aynen. Evet, o başka bir yere şey. Gazete Ama gazete yani. Hayır çünkü ben yere gazetesi Çünkü o saçıyor biraz yerken. <gülüyor> çünkü yerken konuşuyor. En büyük ayıp bir gurmenin ilk öğrenmesi gereken. Ama iştahlı tercih. adam anlattı uzun uzun. Amerika'da yaşadığı dönemde hiç yemek yemiyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman yemekleri bakarken biraz evet çok yiyorum, kilo olarak dönüyorum diye açıklamaları var. Gerçi evet biraz rahatsız edici. <gülüyor> ee, o zaman Fahir Öğüş, madem Vedat Minor'u bitirdik evet. e, Fahir Önüş teraziyle devam ediyorum. Fahir senin ilenmen bittiyse bitti, bitti. biraz Satürne, da terazi diyorum. Akrebe'de büyük kolaylıklar diliyorum artık önümüzdeki yıllarda. Sevgili dinleyiciler istek burç yapabilirsiniz siz de ee, bakarız bugünkü falınıza. Şimdi terazi için şey şöyle diyor Para biriktirmek ya da bütçe yapabilmek için gayret gösterseniz hiç fena olmaz. Bütçe yapsan ya baby. Ya yeah, yapmam mı ya evet. Maddi durumunuzu dengelemeniz önemli bir kişi üzerinde olumlu etki bırakmanızı sağlayabilir. Sağolsun önemli bir kişi. Kim o ya? Aferin genç arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> önemli kişi taklidi yaptı. <gülüyor> olun efendim. Başka? Evet. Ben anlamadım şu anda bir huzursuzdum. Neyse Ege Kayaca'nın Burcu olan... O kadar mı? iki cümle mi ya? İki cümle. Kaç cümle Abi istiyorsun? Abi herkese burada birer paragraf şey yapsak yükselen yükselen, evet, yükselen hiç vakit dayanmaz. Ee, Kova ile devam ediyoruz. Evet. Belli hataları tekrarlamaktan kaçının. Aha işte. <gülüyor> Bak ben ben demiyorum bunu. Burcu söylüyor. Başına ne geliyorsa, geliyorsa hak ediyorsun. Hak, ed hak ed ediş Vallahi. diye bir şey çıkıyor. Problemleri açığa kavuşturmanız ilerlemenizi kolaylaştırabilir. Projeleri açığa kavuşturmanız problemleri. Günaydın, Aa. merhaba. Merhaba hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem ee. sizi birazcık bekletebilir miyim? Çünkü tabii. tabii e, yani Burç okurken yarım bırakmak uğursuzluk getirir. Evet. Tabii ki. E, devam ediyorum Kovaya. E, problemleri açığa çıkaracaksın. Aşk hayatında olumlu gelişmeler var. Ancak ilerlemek için dürüstlük şart demiş. Ve şartoş diye de devam ediyor. Yani, hey. yani şartoş demiş. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, Siz abi. de bocursunuz. Ben bu de, de dayanamadım açıkçası. Buyurun. İkizlere bakmanızı İkizleri isterim. temsilen e, İrem Hanım'ın yüzüne yüzüne okuyoruz evet. o zaman. Çok iyi. İkizler iyi. Ben size söyleyeyim. Önümüzdeki iki <gülüyor> sene rahatsınız. Rahat. Ne rahatsın konuda rahatım. Her konuda. Biz İrem Hanım'la aynı gruptayız Fahir bu arada. Ferazik evet, olma ikizler. Bunlar Aa, evet. bunlar. Ben... Mesela ikizlerin en iyi dostu terazidir. Eşini de teraziden seçmelidir mesela. Evet. Öyle söyleyeyim ben. Yani biz onlara girmiyoruz. Biz Zaten... sadece bugünü değerlendiriyoruz Erihan Hanım. O da olur. O da olur. O da Ev yapacaksan tuğladan, kız alacaksan muğladan <gülüyor> sözü de bu çıkmıştı. <gülüyor> Peki İrem Hanım teşekkür ediyoruz. Yüzünü yüzüne, yüzüne, yüzüne okuyacağız ya. Yüz, Yüzünü okundu. vicahiye çevrilir çünkü. Vicahiye çevrilecekmiş <gülüyor> İrem Hanım. <gülüyor> Radyonuzdan takip edin o zaman. Tamam hoşçakalın. Vicahiye Yüzünü Vicahiye çevirmiyoruz ya, vicahiye ne çevirmedik ki. Benim vicahiye çevirir dedi Fahir, öyle olacak. Yüzünü okursa Lütem. vicahiye çevrilir ya. Her burçtan bir temsilci Arkadaşım da. vicahiye çevirtmeyin. Okunsun. Vicahiye mi yaptıracağız? Vicahi. Onu o zaman ödenmezlere girer. Oku. Okuyayım mı? Oku. Evet. Yani. <gülüyor> İkizler. <gülüyor> <gülüyor> bu nereden geldi bu atlar? Bir sorma. Stratejik bir bütçe paranızı güvende tutmanıza yardım edebilir. Bence iyi olur Oktay. Heh, Hep bu stratejik arada bizim... bir bütçe virgül paranızı güvende tutmanıza yardım edebilir demiş İkizdeş. Öte yandan geleceğe yönelik ihtiyaçlarınızı giderebilecek planlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz diyerek vicaiye çevrilecek <gülüyor> cümleler kurulmuş. ricaye çevrilmesini isteyen var mı? Ben hepsini biliyorum sevgili Ya temizlerim. Aslanı ben okuyamadım. Aslan varsa yüzüne yüzüne okumak istiyorum kendi burcumda. Evet. Yüzün yüzüne okunmasını kaldırabilecek ama. Çünkü herkesi de kaldıramaz yüzüne şey okunmasını kararın okunmasını bakıyorum 5 4 3 2 1 maalesef maalesef zaten reklam saati gelmiş E ben okumayacağım mı şimdi sen okumayacaksın okuma. benimki okunmadan vicahiye çevrildi Tamam sen oku Gerçi ben okudum ya Güzel yazıyor bana Faiz. Güzel mi diyor? Bugün bir seyahat görünüyor size diyor. Yok. İki saatlik bir seyahat. <gülüyor> Hiç görünüyor. aslan dinleyicimiz yok mu ya aslansın koçun diyor. Çok aslan diye. dinleyicimiz var da yani nereden bir adama bakıyorlar diyorlar ki nereden okuyor bir falına. Her burçtan olabilir aslında şimdi. Tabii İlla canım sıra evet, gerek yok. Bursun. Sıra her değil burçtan. zaten sıra yok. Sizin uçlarınız dışında ben varım diyenler arasını işte terazi, ikizler, mesela tova ve bugün, aslan Bugün dışındaki. kimler kutluyor 18 Mayıs? Boğa. Boğalar tabii. Boğa. Vardı, boğayı söylüyorum o zaman. E bir boğa dinleyicimiz yok mu? E Zembolik olsa tabii yok. Ki var. Üçüncü kere ki kere. Hayatımda üçüncü kere bir şey okurken söylüyorum dedim. <gülüyor> ve çok rahatsızım. Okuyorum boğayı. Buyurun. Ee, kuvvetli fikirleriniz size aynı şekilde dönecektir. Döner Bu dolaşır bir. sana gelir işte zen felsefesi. Ve kimin yanınızda? <gülüyor> Bana bir tane kuvvetli fikrini söyler misin? Okula? Pek çok fikrini tabii ki biliyoruz da. Boğa'yı okuyorum Aa, ya boğa zaten. Be ya mı? Benim burcumda yazmıyor ki kuvvetli fikir. <gülüyor> boğa dinleyicimiz, inşallah boğa dinleyicimiz vardır hatta. Var mı? Var tabii. Evet. Merhaba, Merhaba, ben Aslan'ım. Aslan, Aslan mısınız? Aslan'ım benim. Ay iyi ki aradınız, vallahi okuyamayacaktım bu adamlar yüzünden. Kiminle <gülüyor> görüşüyoruz efendim? Sanem Görgülük'ten. Sanem Hanım, ee, süper yazmış, ben hızlıca okudum ama bize süper yazmış. Şöyle demiş, uzlaşmaya açık olmanız, güçlü pozisyondaki kişilerden destek almanızı kolaylaştırabilir. Güçlü pozisyonda tanıdığınız birileri var mı Sanem Hanım? Hmm, çok yok herhalde. Vardır, vardır. Adil bir gözden geçirin İlla şöyle. öyle kariyer bacanakları diye düşünmeyin. Bir dakika. Bir saniye. Ee, Sanem Hanım, sizle alakası yok bu arkadaş. Benimle alakası. İyi banadan çıktı. Evrende bu. olan her şey benimle ilgili. Bu arkadaş iyi cazı banadan çıktı. Evet. Ee, bu arada demiş, şöyle demiş. Ama diye devam ediyor Sanem Hanım. Hı. Ama ama diyor, uzlaşma yapacaksınız, bu destek alacaksınız ama en iyisini yapma arzunuz size zafer kazandırabilir demiş. Hı. Hırslı mısınız Sanem Hanım? Biraz evet. Hırslı bir sesiniz var çünkü. <gülüyor> Olabilir vallahi. Sonuçta atsan özelliği yani. Sonuçta değil mi? Biraz bir da kısık olma, bir öne çıkma falan. Sanem Hanım'ın biraz da sesi kısık da onda. Evet maçtan ya. dolayı mı yoksa nodülvari bir şey mi? Nodülvari bir şey. Nodülvari. Aşk hayatınız. Aşk hayatınızda da olumlu gelişmeler varmış sanırım. Aşk Sanem hayatınız Hanım. nasıl gidiyor Sanem Hanım? Eh işte, bakıyoruz. E işte, bir işte düşe kalk. Var mı birisi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiş? Yani bir adam var ama e, niyeti ciddi mi değil mi onu mu anlayamadınız daha? Yani gibi. Nasıl ne bu adamın? Adı ne bu adamın? Adı mı? Evet. Yoksa, Yoksa öyle, öyle bir adam yok mu? Yok galiba. Yok da var gibi mi yapıyor? Ya şimdi bir adam var gibi dediğine göre adını söylemek çok doğru olmaz stratejik Bence olarak. Bence stratejik olarak Peki. hakikaten. Şöyle soralım o zaman. Yani çevrenizde size biraz diğerlerinden daha farklı ilgi gösteren bir adam var. Siz de ona karşı karışık duygular içindesiniz. Sırf o ilgi gösterdi diye mi ilgi gösteriyorsunuz? Yoksa siz daha önceden beğeniyordunuz, denk mi geldi? Teşekkür ederim. Evet. Çok çok şey bir soru oldu. Yani bilmiyorum benim de ona karşı hislerim var ama işte bakacağız yani. Neye ne zamandır var bu his tatsızdı? Bir hafta 15 gündür mü? <gülüyor> yani eh, gibi tipik On, bir aslan yani. ben size söyleyeyim 15 gündür tipik bir aslan sanırım hanım yükseleniniz de başak başak, başak. Bir, başak tipik bir yükselenin başak olması sanırım <gülüyor> falınız hayır olsun efendim hoşça kalın hoşça kalın reklamlardan sonra devam edeceğiz o zaman diğer burçlar diğer dinleyiciler bayağı gibi. da bir dinleyici var bir tabi 12 burç var fahir 12 burç var burç 12 burç var 12 burç var 12 evet. dinleyici eder ya Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oh be Oh vallahi rahatladık Sevgili dinleyiciler şu anda Gerçekten bütün e, Hesaplar alt üst olmuş durumda Tamamen hepimiz Yerimizi değiştirdik Hiç kimse hiç kimsenin yerinde değil Çok enteresan her bir şey yerinde değil. E, Yayıncılık olarak sizi de çok herhalde etkiliyor <gülüyor> bu etkiledi, Hepimizin <gülüyor> oturduğu yeri değiştirmesi Evet birer Ramolaç'a salatası alalım. <gülüyor> Hemen bir dinleyicimiz Ramolaç'a salatası. Ya okumadığımız bir sürü e, burç var. Gökme Oniz. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Peki, Kimle peki? görüşüyoruz? Evet. Ekim Uyar. Efendim? Ekim Uyar. Ekim Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hemen burcunuzu alalım. Hangi okul hangi servis? <gülüyor> Başak Burcu. Başak Burcu diyorsunuz. Başak, teşekkür evet, ediyoruz. Yüzseye çevirmemek adına yüzünüzü okumuyoruz ama tabii sonra. Yükselen, Yükselen... Yükselen de öğrenelim Ekim Bey. Valla yükseleni mi bilmiyorum çünkü bu işlerle çok fazla alakam yok. Yeterli. Evet. Ee, o zaman. Ekim Peki. Bey çok teşekkür ediyoruz. Ekim Bey bize biraz Başak Burcunu özet geçebilir mi? Şahsiz özet için. Bilmiyormuş ki özet burcun. Aman Başak Burcunu. Başak Burcu özet geçebilirim aslında. Özet geçin, geçin öyle... o zaman. Tamam özet geçiyorum ee, ben titizdir ama dağınık falandır yani çok temiz değildir ama titizdir. Evet. <gülüyor> ondan sonra biraz duygusaldır falan öyle işte biraz öyle, yeterli güzel. o zaman teşekkür ediyoruz o zaman ben gönderiyorum Ekim Bey'i gönderdim Ekim Bey, güle, çıkar, Güler, Güler. Ekim Bey diyoruz ve Ekim Bey'in arkasından okuyoruz burcunu hemen tüm başaklar onun niye öyle diyor. bir sistemimiz var onu vicahiye <gülüyor> dönmesin evet abi vicahiye orada tamamen şey. teknik bir şey var galiba maddi durumunuzu dikkate dikkatle ele almanızda fayda var Ekim Bey ve tüm başaklar ani harcamalar sizi sıkıştırabilir demiş iş hayatınızda bir kişiyi memnun etmeniz evinizde bu kez Beris'in beriye geldiğinizde evinizde sorun yaratabilir demiş. Ya, ee, ya. Ekim Bey. O yüzden aman aman maddi durumunuza dikkat. Fazla açılmayın. Fazla. <gülüyor> herkese bunu söylemiş yalnız ya. ya maddi durum bu arada herkesin maddi durumu sıkıntılı ofday Demek ki son bir tane alalım. Nasıl Ondan son sonra... nasıl son olur? En son son olur. Günaydın. Good morning Good morning Jero. Öyle aa, bir şey yok. <gülüyor> Alo. Ha. Alo günaydın. Günaydın. Bir dakika şimdi good morning ha, ha. Günaydın efendim. Günaydın kimle görüşüyoruz efendim? Uğur Kılıç. Uğur Bey ne buluyorsunuz? Uğur buyursunuz? Bey yayını takip edebiliyor musunuz? <gülüyor> Çünkü ben takip edemiyorum şu anda. Ee, zaten araba yeni çalıştırdım ben araca yeni bildim. O zaman ee, rahatlıkla maalese... takip edebilirsiniz. Buyurun Uğur Bey. E, tamam o zaman. E, şu an e, ben içeri yoluna çıkmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın biraz. Ne ver, ya ya. Mı çıkacaksınız. Öğrenelim. Rahat rahat çıkın canım. Hemen, hemen burcunuzu insansınız? öğrenelim. Hemen burcunuzu öğrenelim Uğur Bey. burcum Yay. Yay mı? Yay diyorsunuz. Hemen. Peki hemen okuyoruz evet. Memnun musunuz burcunuzdan? Şu ana kadar memnunum ama bilemeyeceğim yayından sonra ne olur. Kaç yaşındasınız Uğur Bey? Otuz. Otuz yılları yay burcu diyebiliriz o zaman sizin için. Evet. Tabii değişikliğe evet. gittiler evet. sonuçta evet. Uğur Bey teşekkür, teşekkür. ediyoruz yüzünüzü okumuyoruz. Bicahiye çevrilmesi diye. Ya yüzünü okuyalım ya. Teşekkür ederiz. Tek yüzünü okuyalım. Oku... Yüzünü okumayalım yok yüzünü başka okuma. dinleyicimiz varmış hattımızda. Yüzünü okumamak lazım ben biliyorum ee, abi Uğur biliyorum. Bey'e söylüyorum eleştirileri açıklar Kavuşturmamanız akraba Ya da arkadaşlarınız aranızda sorunlar Yaşanmasana neden olabilir Akrabadan oraya. bul bulacak Uğur Bey akraba Ben içime doğdu yemin ediyorum akrabasından bu Hem de hiç beklemediği Mesela o çok sevdiği amcası e, Amcamdan başkasına güvenmem Dediği amcasından Eniştesi e, Oktay, ağzının... Eniştesi ona diyebilir Yalan Uğur ya. Bey yalan Aşk hayatınızda öküz gibi eşek gibi iyi gidiyor demiş falınızda. Yani bence evli bir havası vardı. Çok Umur iyi gidiyor Bey. demiş. Yani öyle çok öyle... iyi yani. yani evlilik aşkı öldürür diyenlere en güzel en cevap, cevap Uğur Bey oldu. Uğur Bey oldu. Tebrik ediyoruz Uğur Bey'i. Uğur Bey e. bir sembol oldu hepimize. E ee, böyle arada... olarak kalsın. <gülüyor> Tabii evet, başka bir şey olamadığı için devamı gelmedi. Bu arada e, vaktimiz e... Vaktimiz bitti bitiyor.com günaydın. Günaydın Kimle görüşüyoruz? Sedef Çilesiz var. Sedef Çilesiz. Evet. Develi Sedef hanım hemen oradan bir şeyleri kısın. Tamam hemen kısın. Radyolarını mı dinliyorsunuz yo, Sedef hanım? Evet. Yunan <gülüyor> radyosu gibi geliyor. Kesinlikle. <gülüyor> Sedef hanım hangi burcunuz ne? Akrep. Akrep burcu. Akrep burcu tebrik akrebe. ediyoruz. En merak edilen burçlardan bir tanesi. Aa ama size bir kötü Ekim, haberim sonu, var. Ekim sonu Kasım başı diyoruz Akrep için. Yanlış mı? Satürn geliyor. Satürn geliyor maalesef biliyorum. Ya. Biliyor musunuz gerçekten? Tebrik. Ya ben ben abi. çok rahatladım. Bir yani çok şeyin cefasını çektim. Yemin ediyorum çok cefasını çektim biliyorum İnşallah sefasını süreceğim önümüzdeki günlerde Ama umu, şey yapmayın yani Ne ee, kadar sizde kalıyormuş Bende ne kadar kalacak yaklaşık 1-4-5 ay kalır sanıyorum Yalnız bakın Sedef Hanım yani ben de iki yıl kaldı. Moray bozukluğuna gitmeyeyim Benim iki tane akrep arkadaşım var <gülüyor> İkisi de patlama yaptı kariyerlerinde şu anda <gülüyor> onu Bugündeki bu bir aydan itibaren bu görüyorsunuz Bugünlerde yapabilir e, İlerleyen dönemde daha da güzel şeylerle de Gerçekten karşılaşabilir e, tamam, O zaman niye ileniyorsunuz halkalı şekere Ben çekerek? ilenmiyorum ama ailesizliği şey, de... çok zor gelmiş Evet şey. bana Sıkı. çok zor Bana ağır geldi. O lafları kodu bir kere. Günah ya yani. keçisi değil olarak Satürn'ü seçti. Işte. Ama ee... kaçıncı evinizde olduğu çok önemli tabii. Ya işte benim böyle ya. bir evimi tam şeyini... <gülüyor> köküne incir suyudur. Siz, siz bana doğum saatinizi verin. Ben sizin kaçıncı evin dolduğunu çıkarayım. Sizin... Ben size doğum, doğum saatimi... 9 çeyrek. sabah. 9 çeyrek. 20, tabii 25 Eylül, 73, 9 çeyrek. Bunu lütfen ayrıntılı bir rapor olarak bana mail atabilir misiniz? 71 mi dediniz? Yok o kadar değil. 73. 68. <gülüyor> Yalnız hayır. Yani lütfen burada... Şimdi Sedef şey, Hanımın şeyi için buluştuk yani evet, Sedef Hanım ya. doğum haritası çıkardım. Sedef Hanım doğum haritanızı biz de çıkaralım. Sizin yükseleninizle Sedef Hanım. Benim balık. balık. Balık. Aa. O zaman okuyoruz. O zaman okay. bir remolachas altası kazandınız. <gülüyor> Bazı planlarınızı ya da fikirlerinizi yürürlüğe koymadan önce onay almanızda fayda var. Evli yani... misiniz? Hayatınızda bir erkek yok mu? Var. var, var. Onu, onun ondan fikir alır mısınız? Ee, biraz zor ama. Pe fikir vermiyor mu? Bu, bu bir konuda genç, bir fikrim ama yok. Ama zor oluyor. O, zor onun, onun burcu ne? Kova. Ama nereden buldunuz kovayı? Olmaz ki akreple kova. Siz de her şeyi biliyorsunuz değil. Ama benim değil. ay burcum kova. O yüzden ondan her... anlaşabiliyoruz e, yani. E tabi ay burcu kova oldu diye yükseleni balık o. Beyefendinin yükseleni Ne? <gülüyor> Ya onu bilmiyorum maalesef söylememiz. Nasıl? Aa ne kadar zaman ne haberleşmiş. Onu bile mi söylemiyor? Eee 6 aydır falan herhalde. Adeta bir sır kuyusu mu? Yok şey biraz fazla uzakta da o yüzden. Nerede? Hindistan'da. Hindistan'da. radyosu Aa ne iş yapıyorsun Hindistan'da? Rehber. Rehberlik yapıyor. Hintre. Evet. Buyurun efendim. Evet, evet, evet. biz cümle kalmıştı. Cümle, da onu da bitirelim, bir... programı da bitirelim. Hintre, onu da zaten vereceğiz, da vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz onu. Ç Çevrenizde sizinle aynı riskleri almak istemeyen kişiler olabilir demiş Sedefano. <gülüyor> ee, lütfen buna da dikkat edin, özellikle yükselere balık olanlara Tebrikler. Aşı oluyor mu beyefendi her Hindistan turu öncesi? Efendim. Aşı, aşı oluyor aşı. mu? Yok kendi Hintli zaten. Ha kendi Hintli. Hı -hı. Aa adı ne? Türkiye'ye gelen o. Santoş. Santoş mu? Ne oluyor? Hintliler aşı olmuyor mu ya? Nasıl bağladınız o konuyu? <gülüyor> Ajan aşı <gülüyor> oluyor mu? Hayır, kendisi Hintli. Türkiye'ye gelip tanıştın yani. Aşı <gülüyor> Şeyli e, ne derler? E, çeliklenmiş. Evet. Ha, anladın mı? Tamam, ben Aynen anlamamışım. Az önce malatya salatası yedim içim hep kafa biraz. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben, ben teşekkür ederim. ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çocuklar bir saniye. Bu adama Hintlerden dolayı bir dakika. Hint atları. Madem öyle. Ah. Küçüktür o Hint atları. Üstünde gezi gezi verir şöyle. Oh. Hint, oh hint at dedi gitti. <gülüyor> ya demedim. daha, daha uzatma Ona Yok yok. Bitti. Program bitti. Saat onu kaç geçiyor? Onu... Programın bir tek Aa. esprisi var. Saat 10'da bitmesi. Onu da mı şey yapacağız? Kalan 5 burçtan özür diliyoruz. Kalan 5 burç maalesef. <gülüyor> Ve... Çalan, telefonlarımızdan, Çalan özür telefonlarımızdan da özür diliyoruz. Çalan telefon sayısı. Ve şunu bir kere daha hatırlatmak da fayda var. Kendine niye vermiyor var. beyefendi? <gülüyor> oldu. Çünkü. Beyefendi kendine niye vermiyor? Beyefendi, beyefendi. lütfen yayıncılıkta tarafsızlık bir, ikisini bir yok Bir telefon etmeyiniz. ısrarla bağlanmak istiyor tamam. çok merak Ne diyecekmiş? Tamam. Günaydın. Good Günaydın. Good morning. Good morning. Ne oldu? Hani ısrarla bağlanmak istiyor? Israrla e, çalınca. Düğmeyi ben... kaktır biraz. Kaktırdım yok yok önemli. elimden. Düğmelerin kaktırıldığı stüdyo. <gülüyor> e, bu arada yarın 19 Mayıs. E, Tören otuz stadyumunda de, kutlanacak. Otude gençlik onu, çöleni. Gençlik çöleni bir kere daha hatırlatalım. Yarın saat on birde stadyumunda toplanılıyor. Ee, OTTÜ'de kutlanacak. Bununla ilgili olarak e, biz de bu vesileyle Gençlik Bayramı'nı kutlayalım herkesin. Çünkü yani yayında olmayacağız. Evet yayında olmayacağız herkesin. E, gençlik Bayramı'nı gençlik kutluyoruz. Bayramını ve spor bayramını kutluyoruz diyoruz. Ve neşmelere neşmek atan reklamlarla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Radyo OTTÜ'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. yanına biraz eğlence, biraz huzur, biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece Gece radyonuzun sesini yükseltin. Gece Matinesi Pazartesi Perşembe arası 22'de Radyo Okt'te. Model sabahlar sona erdi.